626. konu, Hazreti Ömer'in Ebu Musa el-Eşari'ye, iyiliklerimle kötülüklerimin denk gelmesini isterdim, demesi, Ebu Musa el-Eşari ile karşılaşan Hazreti Ömer ona, Ey Musa, Hazreti Peygamber zamanında yapmış olduğun salih amellerinin sana kalıp da diğer amellerinde iyiliklerle kötülüklerinin birbirine denk olmasını ister miydin, diye sordu, o da, hayır ey müminlerin emiri, istemezdim, çünkü Basra'ya vali olarak gittiğimde ora halkını cehalet, dinsizlik ve bilgisizlik içerisinde yüzerlerken buldum, onlara Kur'an'ı ve sünneti öğrettim, onları Allah yolunda cihada çıkardım, Allah Teala'nın bunların karşılığını vereceğini ümit ediyorum, diye cevap verdi, Hazreti Ömer ise, ben iyiliklerimle kötülüklerimin birbirine denk olmasını, ne karda ve ne de zararda olmayı çok isterdim, çünkü o zaman Hazreti Peygamber devrinde yapmış olduğum salih amellerim bana kâfi gelirdi dedi.